Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim biz izleyenimiz selamun aleyküm. Allah'ın bereketi aleyküm. üzerimize olsun. Sıfatların tecelli edişi hakkında bilgi verir misiniz? Daha evvel de bahsetmiştiniz. Kişiye tecelli eden her esmayı kişi bilir mi? Yoksa bazı esmalar birkaçı ile beraber mi tecelli eder? Yoksa tek tek 99 esma mı tecelli etmesi lazım? Esmaların hemen hepsi kulda tecelli eder. Esmalar eğer kulda tecelli etmezse bu durumda iman etmiş olmuyor. Her bir esmadan en az yüzde elli tecelli etmesi gerekir ki o isme Allah'ın o ismine iman etmiş olsun. İsimler. Hem beraber tecelli eder, hem tek tek tecelli eder. Ama hangi isim tecelli ederse etsin, Allah'ın zati tecellisi onunla beraberdir. Yani o aşk, o muhabbet onunla beraberdir. Herhangi bir isim tecelli ettiğinde kulbünü anlar mı? Elbette ki kendi üzerinden anlar. Yani daha önce öyle gerçek bir merhamete sahip değilken bir de bakar ki gönlünde rahmet tecelli etmiş. Daha önce böyle o Kerim ismi cömertlik yokken, evet o tecelli etmiş. Daha önce böyle affetmek yokken o affetme sıfatı ismi tecelli etmiş. Bunlar tecelli ederken nasıl anlayacak bunu tecelli etmiş mi etmemiş mi? Seviyorsa yani rahmet etmeyi seviyorsa, ikram etmeyi seviyorsa, affetmeyi seviyorsa isimler tecelli etmiş. Değilse tecelli etmemiş, sadece bilgisi vardır. Söyledim, en azından Allah onu imtihana tabi tutarken bu isimlerin üzerindeki tecellisi yarıdan bir fazla olması gerekir ki iman etmiş olsun. Yarının altındaysa iman etmemiştir. Yani mizanda hafif gelir, ağır gelmemiş olur. Bu mizan önce onun kendi gönlüdür. Onun gönlüne tecelli ediyor çünkü. Bunu böyle anlaması gerekir. Böyle anlaşılması gerekir. İsimler tecelli etmeden önce fiillerin tecelli etmesi gerekir. Fiilleri görmesi gerekir. Yani her anda Allah'ın ona muamelede bulunmasını görmesi gerekir ki o fiil tecellisinden sonra isimler tecelli etsin. İsimler tecelli edince fiiller bu sefer ondan tecelli ediyor. Yani o rahmet ediyor, ikram ediyor, af ediyor güzel yapıyor, hayırda bulunuyor, isimler onda fiile dönüşür, imana dönüştüğü için, sevdiği için. Onun için zati tecelli beraberdir, aynı zamanda o ismi seviyor, o isim üzerine tecelli ediyor. Bununla beraber o isim onun üzerinde fiile dönüştüğünde bu sefer onun üzerinde tecelli etmiştir. Bunu görür, anlar, yaşar. Herkes bunu onun üzerinde görür, görünüyor. Yoksa böyle acaba demekle, bunu biliyorum demekle, belki bu isimdir demekle olmaz. Zaten o görünüyor, bellidir. Eğer biri Halim ise Allah'ın Halim ismi tecelli etmiştir. Ama Halim değilse Halim ismi tecelli etmemiştir. Merhametli ise, merhamet edebiliyorsa tecelli etmiştir. İkram edebiliyorsa Kerim ismi tecelli etmiştir. İnsanlar için hayrı istiyor, Hayır oluyorsa Hayır ismi tecelli etmiştir. E, i̇simler hepsi birbirini e, getirir. Yani bir isim, öteki ismin tecellisine vesile olmuş olur. En kamil manada hangi isim tecelli etmişse onun üzerinde, bu da onun uslat kapısıdır. Çünkü o kapitan Allah'ın ismi tecelli edip kemale ererken o aşkla, o muhabbetle diğer isimleri de getirir. Diğer isimleri getiren o Allah'ın zati tecellisidir. Zat isminin tecellisidir. Beraberinde kazandırır. Evet. Efendim bir izleyenimiz evet. selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Komşumuzda aile içi şiddet yaşanıyor, çocuklara şiddet uygulanıyor ve polis müdahalesi de işe yaramıyorsa ne yapılmalıdır? Evet. Yapılacak bir şey yoktur. Dua etmek gerekir. Eğer tanıyorsak, yakınımızsa bu durumda nasihat etmek gerekir. Eğer biri birine zulmediyorsa bu Allah'ın gazabına sebep olur. Bunu öğretip izah etmek gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Sizin en hayırliniz ehline, ev halkına en hayırlı olandır. Eğer biri ehrine diyorsa Allah'ın azabına, gazabına kendini atmıştır. Bu durumda yapılması gereken tek bir şey kalıyor. Dua etmek. Rabbine dönsün diye, anlasın diye, ehrine zulmetmesin diye dua etmek. Efendim izleyenimiz Sayın Hocam şimdi kıyamet koptuğu an burada şu an şimdi kıyamet koptuğu an burada gündüzse Amerika'da gece ise güneşin ters doğması nasıl olacak? Hürmetlerimi arz ederim. Hocam şu an arkadaşlarla bu konuyu tartışıyoruz. Cemaat heyecanla sizden cevap bekliyor. Evet. Nasıl ki şu anda güneş burada doğduğunda başka bir yerde batmıştır. Burada batarken başka bir yerde doğmuştur. Gün boyunca bu böyledir. Bir gün içinde dünyanın her yerinde güneş hem doğmuş hem de batmış olur. Aynı şekilde kıyamet günü de öyledir. Bütün galaksilerde bütün güneşler çift çifttir. Bir tek bu bulunduğumuz galakside güneş bir tanedir. Bir tane eşi kayıptır yani kıyamet günü geldiğinde güneşe bir şey olmuyor. O kayıp olan güneş doğuyor. O doğduğu için ters taraftan doğmuş olur. Dünya dönerken o ters tarafta durmuştur. Bu durumda tersten doğmuş olur. Bütün dünya için aynıydır. Evet, yani bir 24 saat geçtiğinde dünyanın her yerinde güneş hem doğmuş hem de batmış olur. Batıdan. Şimdiki güneş nasıl doğudan doğu? batıdan batıyorsa, bütün dünya için bu farklı farklı zamanlardaysa evet, aynı şekilde yine öyle olur. Güneş batıdan doğar. Bir yerde doğarken başka bir yerden batıyor. Evet, bütün dünya için bu böyledir. Yani hepsi onu görmüş olur. Batıdan doğduğunu görmüş olur. Evet. Efendim, biz demiz, hocam Evleneceğim. Bizim burada çok altın istiyorlar. Şu an altın fiyatları bir türlü inmiyor. Bir dua etseniz hocam çok makbule geçecek. Fazla değil hocam. Fiyat 130. Şu an böyle bir 110 falan inse süper olur. Zaten alinizden bu dua istesek. Evet. Eğer bizim duamızda olacaksa elbette ki dua ederiz. İnşallah o altın fiyatları iner, yüz ona değil, yüze iner. Evlenecek olanlar da inşallah rahatlıkla, daha rahat o altını temin ederler. Kolaylık olur onlar inşallah. i̇nşallah. Madem ki kardeşimiz dua istiyor, vardır bir birliği. Allah duayı onun üzerinden yapıyor, yaptırıyor. Efendim bizleyicimiz, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, sorum, her yerde sürekli küfür ediliyor, edenlere ne yapmalıyız? Yanlış olduğunu söylediğimizde ağzımız alışmış diyorlar, küfür edince rahatlıyorum diyorlar, kimse etmiyorum ki diyorlar, bu şeytanın nasıl bir hilesidir? 6-7 yaşındaki çocukların neredeyse her kurduğu cümlede küfür var, Allah yardımcımız olsun. Amin. Eğer ağız küfre alışmışsa, alışkanlık olmuşsa, çocuklar da, büyüklerinden onu öğreniyor zaten, sorunu kendimizde aramamız gerekir. Çocuklarımıza terbiyeyi veremedik demektir bu. Konuşmayı öğretemedik. Güzel konuşmayı öğretemedik. Ağızlarının duali olması gerekirken, evet, tam tersine eğer, küfürlü bir ağza sahip olmuşlarsa çocuklarımızı o güzel terbiye ile terbiye edemediğimizden dolayıdır. Büyükler için de aynı şey geçerlidir. Allah ait kelimede buyurur ki Allah çirkin sözün açıça söylenmesini sevmez. Allah'ın sevmediği bir şeyse bu Allah'ın sevgisini kaybetmemize sebep olur. Ama şeytan öyle bir hile yapıyor ki sen diyor küfür küfretmiyorsun zaten. Böyle söylüyorsun ama kimseye küfretmiyorsun. Yani çirkin sözü açıktan böyle söylüyorsun. Böyle olunca Allah'ın sevgisini kaybediyorsun. Allah senin sözünü sevmeyince seni sevmemiş şey olur. Evet. Şeytan tuzağa düşürüyor. Ağzımızı temizlememiz gerekir. Yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey Allah'ı zikretmektir. Eğer elli sefer, yüz sefer Allah dersen, yüz birinci sefer küfredemezsin. Ama Allah'ı zikri kaybedince Allah ne buyurdu? Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken evet, beni zikret dedi. Namazdan önce, namazdan sonra beni zikret dedi. Sabah akşam beni tesbih et. Evet. Rabbinin ismini tesbih et dedi. Zikirden mahrum kalınca, tesbihden mahrum kalınca, hamdden, şükürden mahrum kalınca, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutunca artık şeytan bizi konuşturur, küfrettirir. Hem büyüklerimize, büyük olanlara bunu söylemek lazım. Hem evet, çocuklarımızı, küçükleri de büyütürken, yetiştirirken Hamdeden, şükreden, Rabbinizlik eden kullar yetiştirmemiz gerekir. Evet. Efendim Bursa'dan Şadiye Aydın hocamızdan Allah razı olsun. Ben kendisini bir çocuk saflığında tertemiz görüyorum izlerken TV'de. Sorun psikolojik rahatsızlığım var. 2 engelli çocuğum vardı. Birini kaybettim. Şu anda ibadetlerimi tam olarak yapamıyorum. Daha önce Rabbimin aşkını yaşadım ama şimdi bu hal yüzünden yaşayamıyorum. İnsanlarla birlikte olunca uzaklaşıyorum. Tek başıma kalma fırsatım da yok. Hem bu dünyayı hem de ahiretimi nasıl kazanırım? Günahlarım daha önce çoktu. Tövbe ettim. Rabbimin tövbelerimi kabul ettiğinden eminim. Eski hücrelerime kadar işleyen aşkı nasıl kazanabilirim? Allah sizden razı olsun inşallah. Allah inşallah bizi size komşu eder. Amin. Eğer manevi halimizi kaybetmişsek, mutlaka neyi nerede kaybettiysek, orada bulmamız mümkündür. Nasıl kaybettiğimizi de biliyoruz, nasıl kazandığımızı da biliyoruz. Çünkü tecrübemiz var. Bu durumda geriye dönüp kaldığımız yerden devam etmemiz gerekir. Yapmamız gereken şey Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. İster yalnız kalmış olalım, ister yalnız kalmamış olalım. Nerede olursak olalım Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmazsak evet o aşk, o muhabbet tecelli eder. Evet Rabbimizi zikrettiğimizden, Rabbimizin hesabını yaptığımızdan dolayıdır bu. Yoksa yalnız kalamıyorum, Rabbimi zikredemiyorum, ibadetimi yapamıyorum demek doğru değildir. Evet, mesele, halkın içinde hak ile olabilmektir. Nerede olursak olalım, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Onun hesabını yapıp, doğru yapıp, güzel yapmaktır. Evet, böyle yaptığımızda, o aşkı muhabbeti, Allah ikram etmişse onu zaten almıyor. Üstünü kapatmış oluruz. Neyle kapattık üstünü? Sıkıntılarla kapattık. Evet, sıkıntı gelince, musibet gelince, hastalık gelince, bela gelince, evet, ölüm musibeti gelince o sıkıntıya boğulduk, üstünü kapattık. Üstünü açmak gerekir. Sana döndüm ya Rabbi. Sana geliyorum ya Rabbi. Sana sığınıyorum ya Rabbi deyip düştüğümüz yerden ayağa kalkıp evet, Rabbimize yürüyüp koşmamız gerekir. Efendim Mersin'den Ayşe Kaplan, kapanmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Günah mı bu durum? Teşekkür ederim demiş efendim. Kapanmak istiyorsak bu imanımızdan dolayıdır. Rabbimizin öyle istediğini, öyle sevdiğini bildiğimizden dolayıdır. Bu durumda eğer Rabbimiz kapanmamızı emretmiş ve onu öyle seviyorsa, kapanmamız gerekmez mi? Kapanmamız gerekir. Günah midir? Elbette ki. Nedir kardeşimiz? Korkuyorum. Evet. Neden korkuyoruz? İnsanların bizi eleştirmesinden mi? Bizim için evet, farklı şeyler söylemesinden mi? Korkmamız gereken biri varsa o da Rabbimiz olmalıdır. Onun emrini yerine getirememekten korkmamız gerekir. Rab'bimizin sevgini, sevgisini, aşkını, muhabbetini kaybetmekten korkmamız gerekir. Daha doğrusu Başkalarının sevgisini kaybedelim ama Rab'bimizin sevgisini kaybetmeyelim. Başkası onlar gibi giyinmeyince, örtününce ya da onlar bunu beğenmeyip evet bizi eğer Küçük düşürecekse, biz de onları ciddiye alacaksak, bu durumda Rabbimizin bizim için ne dedikini ciddiye almamış oluyoruz. Evet, ne buyurmuştu ayet-i kerimede? İnsanlar benim için ne der dedin, Allah ne der demeli değil miydin? Allah buna daha layık değil miydi? buyurdu. Bu durumdan bize düşen, Allah benim için ne der dememiz gerekir. Elbette ki sen Rabbini tercih edince, Rabbini tercih etmeyenler seni eleştirir, seni eleştirenler, kendisinden korktuğun kişiler, Rabbini ciddiye almayanlardır. Rabbine ters düşenlerdir, Allah bir şeyi emretmiş, Allah'ın emrini beğenmeyenlerdir. Allah'ın emrini beğenmeyenleri ciddiye alacağız ama Allah'ı ciddiye almayacağız, bu iman olmaz. Evet, söyledim, böyle hata işlemek, yanlış iş, yapmak başka bir şeydir. Ama bir şey eğer iman meselesiyse, iman konusuysa Allah onu affetmez, onu kabul etmez. Evet. Efendim, Sivas'tan Esra Mert, selamünaleyküm sevgili hocam. Aleykümselam. Geçen hafta size zor bir işe girdiğimi yazmıştım. Siz de sabredin demiştiniz, sabrediyorum bundan birkaç gün sonra da annem babam bana birisiyle evlenmem konusunda baskı yaptılar İstemediğimi söyledim şimdilik ikna ettim efendim genel olarak huzursuzum Rabbim bazı şeyleri imtihan olarak mı veriyor yoksa ben Rabbimin rızasını kaybedecek bir şey mi yapıyorum namazlarımı ve Kur'an okumayı aksatmak sebep olur mu sizi seviyorum efendim evet her ne olursa olsun Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o imtihan, imtihandan bir parça. Her şeyi bir imtihan olarak görüp, güzel yapıp, doğru yapıp, katılmaya çalışmamız gerekir. Bunun arkasında başka sebepler aramak doğru değildir. Elbette ki namazımızı kılacağız, Kur'an'ı okuyacağız, anlamaya çalışacağız, gereğini yerine getirmeye çalışırken İmtihana tabii tutuluruz tabii. Bize de düşen imtihanı kazanmak için gerekeni yapmak. İmtihanı önce kabul etmek gerekir. Her anımız bir imtihan. İmtihan olmayan hiçbir anımız yoktur. Onun için şundan dolayı, bundan dolayı imtihan olduğu demek doğru değildir. İmtihanlar gelecek. Biz de Allah'a göre doğru yapacağız, güzel yapacağız, kazanacağız. Evet. Benim Mehmet Önder Diyarbakır'dan sizi seviyorum ve sizinle beraber olanları da seviyorum demiş. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi seviyoruz. Onların sevdiklerini de seviyoruz. Efendim Koca Ali, Kocaeli'den Abdüllatif isimli bir izleyenimiz. Selamun aleyküm efendim. Sizi aleyküm. çok seviyor ve çok özlüyoruz. Hem yakınlığınızı tadıyor hem de hasretinizle yanıyoruz. Allah'a hamdolsun. Allah bizi sizin gönlünüzden ayırmasın muhabbetiniz, aşkınız aşkınızdan ayırmasın. Ne güzelsiniz ey sevgili duanıza muhtacız. Allah Abdullah Tif kardeşimizden razı olsun. Hem kardeşimize hem oradaki kardeşlerimize selam olsun inşallah. Efendim Batman'dan Adnan Argun, hocam eşim sabah namazından sonra namaz üstünde uykuya dalıyor. Rüyasında sizi görüyor. Karşısında oturmuş ona parmağınızı sallıyorsunuz. Siz artık doğru yolu, yolu buldunuz diye sesleniyorsunuz. Hocam Allah sizden razı olsun. Sayenizde çok huzur buldum. Batman'dan selamlar. Allah razı olsun. Kardeşimize Batman'daki kardeşlerimize selam olsun. Evet. İnşallah hep beraber doğru yolu bulmuşuz. Sırat-ı müstakimi bulmuşuz. Bu onun müjdesidir yorulup hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay size tabi olduktan sonra evimizin huzuru evlatlarımızın her yönleri değişti. Zikir çekerken bir an gözlerim kapandı bir ses Esma'dan hangi ismi seviyorsun dedi. Ben de hepsini seviyorum ama Allah deyince çok mutlu oluyorum dedim ve uyandım. Bunun hikmeti nedir efendim? Evet. Bunu söyleyen dönlüdür. Gönül Allah demek istiyor. Çünkü bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor. Hepsini birden söylemiş oluyor. Ee, onun için Allah mübarek etsin. Doğru ve güzel yapıyor. Gönlü de e, dost doğru duruyor demektir. Evet. Efendim devamla demiş. Bir de namazdan sonra hangi sureleri tavsiye ediyorsunuz? Namazdan sonra. Evet. evet namazdan sonra bütün sureleri tavsiye ediyoruz. Kur'an'ı tavsiye ediyoruz daha doğrusu. Kardeşlerimiz mutlaka anlamak için okumalidir. Öyle buyurdu sahabe. Resulullah Efendimiz'den sonra görür ki birileri ders veriyor. Kur'an'ı öğretiyor. Onlara diyor ki Resulullah Efendimiz böyle yapmamıştı. Bize yani sahabeye önce imanı öğretti sonra Kur'an'ı öğretti. Ama ben görüyorum ki siz imanı öğretmeden önce öğrenmeden önce Kur'an'ı öğretiyorsunuz. Önce imanı öğreneceksiniz. Önce ayetlere iman etmeyi öğreneceksiniz. Evet süreleri okurken iman etmek için Rabbim bana ne demiş deyip anlamaya çalışarak okumak gerekir. Onun için baştan başlamak gerekir. Sırayla yavaş yavaş okuyup, anlayıp, iman etmek lazım önce. Sonra onlarla amel etmek gerekir inşallah. Evet. Efendim Emine Coşkun, Selamun Aleyküm. Aleyküm. Allah için sizden başka her şeyden vazgeçtim efendim. Duanı isterim. Allah yolunda inşallah. Kardeşlerimiz vazgeçtim dediğinde Allah o vazgeçtiği her ne olursa olsun o vazgeçtiklerini onların gönlünden çıkarsın inşallah. Onların sevgisini evet. Allah'a olan sevgiye dönüştürsün inşallah. Allah ile sevdirsin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Nürgül Demircioğlu geçen haftaki sorusu için göndermiş efendim. Hocam selamun aleyküm. Allah sizden razı olsun. Duanız ve nasihatiniz sayesinde huzurluyum. Allah'ıma binlerce şükrediyorum. Allah rızası için sizi çok seviyorum. Sizi tanıdığım için Rabbime şükrediyorum. Sizden öncesi yok demiş efendim. Allah razı olsun. Biri Allah'a dönünce Allah ile beraber olunca, Allah yoluna girince Allah'a ustad yolunda yolculuk yapmaya başladığında gerçekten öncesi olmuyor. Geriye baktığında, geriye dönüp baktığında öncesi yokmuş. Evet, öncesi mümin olarak, Müslüman olarak yaşamaya, ibadet etmeye çalışmış olsak bile eğer o ustad yolunda yolculuk yoksa yol yok demektir. Evet, yolu bulunca, yolu yürümeye başlayınca Hayat başlamıştır bizim için yolculuk başladığından dolayı. Eğer biri bunu anladıysa hakikati anlamıştır. Gitmesi gerektiğini, evet. Vasıl olması gerektiğini anlamıştır. Hamdolsun. Efendim devamla demiş. Selamünaleyküm. Allah sizden razı olsun efendim. Rabbim duanızdan ayırmasın efendim. İki gece önce rüyamda dere tepe uğraşarak deniz kenarına indim, bu ne anlama geliyor? Efendim gönlüme haber anlatamıyorum, coşkun sular gibi sizi çok seviyorum efendim. Bir de baba anneme bakıyorum, ciddi kalp hastası dua eder misiniz? Allah razı evet. olsun. Allah kardeşimizin annesini hem de bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Buna beraber sabır versin inşallah. Hem hastalıklarını da aynı zamanda günahlarına kefaret etsin inşallah. Eğer dağ tepe dolaşıp sahile varmıştık, bu durumda yolu gidiyoruz demektir, bu yolunda evet, yolculuk yapıyoruz demektir. Elbette ki yol devam ediyor. Sahile inmiştık, iş bundan sonra daha kolaydır inşallah. Sahildeysek bu durumda Allah farklı farklı Güzellikler Gösterir ihsan eder, ikram eder evet, Manevi itibarla Hikmeti öğretir evet, Yol devam ettikçe anlayacağız inşallah Efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencilci selamünaleyküm. Aleyküm Hocamı çok seviyorum, bana dua etsin, sizi seyrediyorum, Allah için sizleri seviyorum. Hocama sorun var, niçin hocamı bu kadar çok seviyorum? Bu nasıl bir sevgi, nereden geliyor bu sevgi? Kul Allah'ı sevince Allah'a götüreni de sever, taşyanı da sever Allah'ı sevdireni sever Allah'a giden yolu gösterip o yolda taşıyanı sever. Kul Allah'ı sevince evet, kendisini yaratan Rabbini sever. Dolayısıyla kendini de sever. Kendini de Allah için sever. Allah'tan dolayı sever. Evet. Allah'ı sevince bir kul bu sefer Allah her neyi yaratmışsa onu bir e, hak üzere yaratmıştır. Batıl hiçbir şeyi yaratmamıştır. Her şeyin bir işi, bir vazifesi vardır. Onu sevdiği için yaratmıştır. Sevdiği için derken kulunu seviyor. Kulu için yaratmıştır. Evet. Sevinci bir kul Rabbini her şeyi sever. Allah'ı sever. Allah ile her şeyi sever. Sevince evet her şeyi bütün varlığı, mahlukatı gönlü genişler. O sevgiyle genişliyor. Genişleyip Allah'ın tecellisine layık hale, hazır hale gelir. Bu durumda mürşidin işi sevdirmektir. Kulü Allah'a, Allah'ı da kuluna sevdirmektir. Evet, sevince bir kul Gönlü aşkla dolar. Sonra aşk olur. Evet, Aşık olur, aşk olur. Aşık olup aşk olunca aslında bir de maşuk olur. Evet. Yani Allah'ın sevdiği olur. Varlığın, mahlukatın sevdiği olur. Hem, aşktır, hem aşıktır, hem aşıktır, hem maşuktur. Böyle olunca işler tamam olmuş olur. O kamil insan olmuş olur, kemale ermiş olur. Hazreti insan olmuş olur. Eğer biri aşktan, muhabbetten mahrumsa kendinden mahrumdur, insanlıktan mahrumdur, Allah'tan mahrum olmuştur. İnşallah hep beraber sevmeyi, sevilmeyi anlarız, bunu tadarız. Sevmenin, sevilmenin kıymetini, değerini de biliriz. O şerefi taşırız. Eğer biri Allah için seviyorsa o sevgi Allah'tan geliyor. Allah'tan geldiğini bilip ona göre kıymette yer verir, ona göre muamele yaparız inşallah. Efendim Denizli'den Gül Selamların en güzeli mis koku saçan aşk gülüne olsun. Aşktan öte yol yok dediniz. Evet aşktan öteye ne yol var ne de gidilecek bir kapı. Aşk ile yürümekten, aşk saçmaktan, aşkı bulmaktan ve aşk olmaktan başka yol yokmuş meğerse. Aşkı aşıktan öğrenmek gerek. Bizi aşık ile tanıştıran Allah'a hamdolsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ey aşk saçan gül demetim devamla bir şiir yazmış efendim. Hiçbir şey bilmez, söylemezsin aşktan başka yola davet eder, gidelim dersin hakka. Tut elinden güven dersin bana, teslim olan zarar etmez efendim. Yolun aşk yolu yoludur, yürümesini bilene gönlün derya gibidir yüzmesini bilene. Bakışın aşk iledir görmesini bilene, Aşkın tecellisi sensin efendim. Gönlün aşk ile doludur bana dal dersin, Bırak şu nefsini Allah'a gidelim dersin, Aşkın şarabını içip sarhoş ol dersin, Aşk sadece sende güzel efendim. Aşkın nuru sendedir, aşk saçarsın etrafa, Gönlün cennet kokusu doyulmaz koklamaya, Sözlerin beni benden alır götürür uzaklara, Bahçede farklı bir gülsün efendim. Evet. Kardeşimizin ismi de gül. Gördüğünüz gibi kendisi de gül olmuş. Evet. Gül Resulullah Efendimiz'i temsil eder. Gül kokusu onu temsil eder. Bu aleme gül olmaya gelmişiz. Bu aleme gül kokmaya, yani Resulullah Efendimiz kokmaya gelmişiz. Bu alemi Allah'ın tecellisi olmaya, Allah'ın güzelliğini üzerimizde göstermeye, Allah'ın nurunu üzerimizde saçmaya gelmişiz. Hepsi de aşkla mümkündür, muhabbetle mümkündür, sevmekle mümkündür ne kadar sevdik, sevildiysek o kadar Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşti demektir. Elbette ki bu sevgi, Allah'a olan sevgi, Allah için olan sevgi, Allah'tan olan sevgiyle mümkündür. Nefsin hazzıyla değil. Allah hepimizi böyle o manevi kokuyu, o gül kokusunu, peygamberinin kokusunu saçanlardan eylesin inşallah. Amin. Bu arada hem kardeşimize hem deriz ki bütün kardeşlerimize selam olsun. Efendim Diyarbakır'dan Gülbin Toy Adını bin kere söylesem bıkmam sen varken Muhammed Hüseyin Cennete bakmam yaşama arzu, arzumsun pirin Muhammed Hüseyin En büyük saadet seninle doğmak mümkün müdür? Yeryüzüne doymak kapında kul elinde bir köle olmak Padişah olmaktan hoştur Muhammed Hüseyin. Allah razı olsun. Bu arada gülpü de selam olsun inşallah. Efendim Konya'dan Kamile Üçler. Selamun Aleyküm efendim. Burada bazıları camla tevmüm alınır diyorlar. Camla tevmüm alınabilir mi? Camla tevmüm. Temm aslında toprak ile yapılır ama diyelim ki toprak yoktur. Bu arada topraktan olan bir şeyle temm olabilir. Ama topraktan olan bir şey de yoksa neyle olur? Üzerine böyle toz bulaşmış herhangi bir şey olabilir. Toz bulaşınca o da topraktan sayıldığından dolayı. Ama toprak varsa toprakla olması lazım. Yoksa söyledim topraktan bir şeyle bu bir duvar olabilir. Ama en azından o da yoksa, üzerine toz bulaşmış bir cam da olsa, tevhümüm yine geçerli olmuş olur. Eğer toprak bulaşan, eğer toprak yoksa. Evet. Efendim bir izleyicimiz, hayırlı akşamlar. alan selamı Hadi üzerinize efendim. olsun. Ders kağıdında olduğu gibi bir de Fatiha suresinin anlamını ezberlemek isteyen, özellikle yaşlı kardeşlerimiz için ders kağıdı hazırlamanız mümkün müdür? Bu şekilde olması da doğru mudur? Tabii. Elbette ki doğrudur. Böyle yaşlı kardeşlerimiz eğer böyle bir istekleri varsa kardeşlerimize söyleyin. Böyle bir şey hazırlasınlar. Belki hazırda vardır da. Olması gerekir. Manasıyla beraber inşallah kardeşlerimizin adresini alıp göndersinler. Fatiha'nın manasıyla beraber Fatiha'yı göndersinler. Efendim, bir izleyicimiz mesajla yollamış. Hocam ben bir Kürt olarak ana dilin İslami açısından önemi, kul üzerindeki hakkı ve ana dilin bu ülkede kısıtlanmasını neye bağlıyorsunuz? Evet. Mesele ana dile değil, ana vatana bakmaktır. Bütün diller böyledir. Bütün diller Allah'ın vahiyidir. Bütün diller, her biri ayrı ayrı Allah'ın ayetleridir. Hiç kimse herhangi bir dili inkar edemez, yok sayamaz. Bu e, ayeti yok saymak olur. Her ne olursa olsun, insan kendine tanıdığı hakkı mutlaka karşısındakine de tanımalıdır. Tanımıyorsa, bu durumda karşısındakine verdiği, kendine verdiği hakkı karşısındakine vermemiştir. Onu insan saymamıştır. Onu insan saymayınca kendisi insan olmaktan çıkar. O insan değildir. Evet mutlaka bu hakkı herkesin kullanması gerekir. Olduğu gibi, diline olursa olsun, diller arasında fark gözetmek bu dil bundan daha üstündür demek kesinlikle yanlıştır. Yani tıpkı bu ayet bu ayetten daha üstündür nasıl demiyorsa bu dil içinde aynen geçerlidir. Allah dilleri Şid Aleyhisselam'a vahyetmişti. Her bir kabile, kavim evet bir diliyle beraber o dili öğrenip, öğrenip o dili konuşmuşlardı. Yani hepsi vahiyle gelmiştir. Öyle tesadüfen kendi kendine dil oluşmamıştır. Evet, herkes kendi diline sahip çıkmalıydır, diline de sahip çıkmalıydır. Örfüne, adetine de, adetlerine de sahip çıkmalıdır. Elbette ki uygun olan örf adet derken, İslam'a uygun, Allah'ın emrine uygun olan örf adet. Müminlerin örfü adeti aynı zamanda dinidir de. Yani Allah neyi seviyorsa, örfü adet olarak onu yapar. Her ne olursa olsun, Allah'ın hesabını yapar. Evet, onun için böyle e, bir şeyleri savunmaya kalkışmak doğru değildir. Onu yaşamak gerekir, ortaya koymak gerekir. Dil ise onu konuşmak gerekir. Bu durumda eğer birileri onu yok sayıyor, hafife alıyor ya da küçümsüyorsa söyledim biraz önce o insanlıktan nasibini almamış. Böylelerini ciddiye almak da doğru değildir evet geçmişte büyük durumlar yapılmıştır bu konuda şeytan yaptırmıştır daha doğrusu belki işin en kötüsü yapanlar hem de ben Müslümanım diyenlerdir Müslüman olduğunu da iddia edenlerdir Allah'ın hesabını yapmadan Allah bu dünyaya bizi Hazreti İnsan olalım diye göndermiştir Allah'a ayna olalım halife olalım diye göndermiştir. Bununla beraber asıl dilimiz gönül dilidir. Aşk dili, muhabbet dilidir. Sevme dilidir. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Biri kardeşine muhabbetle baksa bu sadakadır dedi. Bir mümin bir mümine sertçe baksa hakı geçer dedi. Dil bu dildir, Gönül dili, aşk dili, muhabbet dili. Ya seviyorsun ya sevmiyorsun yani. Ne konuştuğun da önemli değil. Hangi dili konuştuğun önemli değil. Hiç konuşmadan ya sadaka vermiş oluyorsun ya da ona zulmetmiş, haksızlık etmiş oluyorsun. Herhangi bir halinden, tavrından, dilinden ne bileyim başka bir şeyden dolayı serçe baksan, beğenmesen, küçümsesen, hafife alsan Allah'ın huzurunda evet, kaybettin, aşağıya indin. Sen aşağıya indin. Ama tebessüm etsen, sevsen, İkram etsen, sen kazandın. Evet. Hepimizin dili gönül dilidir. Gönül dili. Gönül dili, evet. İslam'ın dilidir, aşkın dilidir, imanın dilidir. Gönül dilimize bakmamız gerekir. Orada ne konuşuyoruz? Hangi dili değil, gönül dilimizle ne konuşuyoruz? Kiminle? Nasıl konuşuyoruz? Rabbimizle nasıl konuşuyoruz? İnsanlarla nasıl konuşuyoruz? Varlıkla nasıl konuşuyoruz? Ona bakmamız gerekir. Konuştuğumuz dil bizi Hazreti İnsan mı yapıyor? Hazreti İnsan olarak mı bakıyoruz, konuşuyoruz? Yoksa kendini kaybetmiş, ne olduğunu bile bilmeden kendi kendini ilah edilmiş bir nefisle mi bakıp konuşuyoruz? Evet. Gönülde ne varsa dışarıya o aksi diyor çünkü. Komşanın dilini susturmak yerine gönlünü susturmak gerekir. Nefsini susturmak gerekir. Eğer haksızlık ediyorsa. Evet. Efendim Gebze'den Veysel. Selamun Aleyküm hocamız. Aleyküm selam. Sizin yeni öğrencinizim sizi dinledikçe anlıyor. Almadıkça Almadıkça sizi seviyor. Bağlanıyorum. Çok tembelim. Şu an yalnızım. Sofra başında sizi dinliyorum. Dinledikçe çok teşekkür edip dalıp üzülüyorum. Duanızı istiyorum. Elimizden tutun. Çok güzel ve kadife bir sesiniz var. Yolu yürümeye gayret etmeye çalışıyorum. Allah sonsuz razı olsun efendim. Sizinle bir gün görüşüp sarılmak istiyorum. İnşallah. Kardeşimize afiyet olsun. Nasıl ki böyle zahiri olarak sofranın başında duruyorsa, yemek yiyorsa inşallah manevi sofranın başında da hep beraber dururuz. Hep beraber o manevi gıdamızı alırız. O aşkı, o muhabbeti, o ilmi, o hikmeti hep beraber almaya çalışacağız inşallah. Kardeşlerimiz sohbetleri dinledikçe inşallah o ...manevi nimeti almış olurlar. Hep beraber o aşkı, muhabbeti alıp yürüyeceğiz inşallah. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Bir sorum olacaktı. Bir yolcu, yolculuk boyu gördüklerini unutup yoluna devam mı etmeli? Yoksa gördükleri olaylar üzeri durup yolunu ona göre mi yürümeli? Evet. Eğer ona fayda veriyorsa... Hatırlaması güzeldir. Fayda veriyorsa fayda veriyorsa demek ona güç, kuvvet veriyorsa ona güç oluyor, kuvvet oluyor, maneviyat muhabbet oluyorsa hatırlaması daha yerinde, daha doğrudur. Ama onu yoldan alıkoyuyorsa nasıl olsa bunları gördün, bunları yaşadın bunları tattın. Herhalde artık sende de vardır bir şeyler deyip eğer onu bir böyle gevşekliğe, tembelliğe sevk ediyorsa unutması gerekir. Bu kararı o verecek. Bazı şeyler vardır ki, evet, ne buyurdu ayet kerime de hatırlat çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Kendi kendine hatırlatması gerekir. Allah'ın ona ikram ettiklerini, Allah'ın onu davetini, ona gösterdiklerini. Evet bu arada kendine hatırlatması gerekir. Eğer fayda veriyorsa fayda değil, eğer zarar veriyorsa. Evet, arkasına atıp unutması gerekir. Efendim, bir izleyicimiz. Efendim, şu an gözlemlediğim kadarıyla sanki insanlık sahih olanın, hak olanın arayışı içerisindeler. Efendimiz bu konuda neyi söylerler? Evet, kardeşimiz tam doğru söylemiş. Şu anda İslam böyle kulluk tırmanıştadır. Dolayısıyla ümmet hakikati arıyor. Eğer hakikati arıyorsa Allah mutlaka onlar için o hakikat yolunu kolaylaştırır. Ne buyuruyor Diyar-ı Kerime'de? Yolumuzu cehden edenlere evet, yolumuzu açarız. Eğer biri Allah yolunda cehd ediyorsa, yolu bulmak için cehd ediyorsa Allah yolunu açar. Hamdolsun bu cehd olmuştur. Ama bu cehdin olabilmesi için de Allah sebepler vesileler yaratmıştır. İnsanı buna vesile eder. Bize düşen buna vesile olmaktır. İnsan hakikati bulsun diye, imani bulsun diye, İslami bulsun diye, taklitten kurtulsun diye, bid'atlerden kurtulsun diye yolu göstermek gerekir önüne serip evet, açmak gerekir. Ki o görsün. Atalarının dinine uymakla kurtuluşun olmadığını anlasın. Evet, Rabbinin vahyine, ipine sarılmadıkça kurtuluşun olmadığını bilsin. Onun nebisine, Resulüne tabi olmadıkça evet, kazanmanın mümkün olmadığını anlasın. Yoksa böyle atalarımız böyle yapıyordu, büyüklerimiz böyle namazı kılıp ibadetini yapıyordu kazandılar. Evet. Demekten kurtulmak gerekir. Hep söylüyoruz. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Evet, malımızı, canımızı vermeden cenneti alamayacağımızı bilmemiz gerekir. Bununla beraber ne buyurdu ayet-i kerimede biz peygamber ve sahabesini, onunla beraber olanları Öyle bir sıkıntıya tabi tuttuk ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Siz bunu yaşamadan cennete gireceğinizi mi sanırsınız? Demek bizi böyle imtihana tabi tutacak ve bizim de bu imtihanı kazanmamız gerekir ki cenneti kazanabilelim. Aynı şekilde siz biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan sizi kabul edeceğimizi, sizin bu İmanınızı, mümin olarak sizi kabul edeceğimizi mi sandınız? Evet. Onun için bunu anlamamız gerekir. İyice anlamamız gerekir. Her şeyimizle Allah yoluna girmeden, evet. seni istiyorum ya Rabbi demeden, her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçmem evet. demeden, mümin olamayacağımızı anlamamız gerekir. Her şeyim sana feda olsun, sana kurban olsun, canım da sana kurban olsun, istediğim sensin, sevdiğim sensin evet, demeden iman etmiş olmuyoruz. Ebedi hayatı kazanmış olmuyoruz. Allah'ın yakınlığını, dostluğunu, cemarını kazanmış olmuyoruz. Herkesin bunu böyle anlaması gerekir. Yoksa ataların dinine uyduğumuzda genel olarak bu böyledir. Evet Yap ibadetini, otur evinde tamamdır. Sen cenneti kazandın. Evet, bu kendini kandırmaktır. Bu iblisin hilesidir. İnsanın evet, Hazreti insan olması gerekir. İnsanın evet, öyle bir Hazreti insan olması gerekir ki Allah isimleriyle, zatıyla, sıfatıyla tecelli etsin. Allah'a ayna olsun. Allah'ın güzelliği onun üzerinde görünsün. Evet. Öyle ki Öyle bir Allah'ı sevmesi gerekir ki aşık olsun. Yani aşk olsun. Allah onu sevsin, maşuk olsun. İnsan bu. Hazreti insan bu. Yoksa nefsinle beraber olacaksın. En ufak bir güzellik senin üzerinde tecelli etmeyecek. İnsanlar, insanlık senden istifade etmeyecek. Kendi nefsini ilah edinip onun için çalışacaksın. Biri ona dokununca feryat edip isyan edeceksin. Evet, Firavun kesileceksin tabi-i caizse. Sonra ben müminim, ben Müslümanım diyeceksin. Kendini kandırmaktır. Sen iblisin tuzağına düşmüşsün. Cahil insan evet, karanlıktaki insandır. Evet, i̇man edense evet, nura garh olmuş insandır. Eğer biri karanlıktaysa, cahilse yürü yürüyemez. Karanlıkta nasıl yürür? Nasıl Allah'a gider? Nasıl Allah'a yaklaşır? Karanlıkta kendisi. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Okumadan olmuyor. Hep beraber okumaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Evet, Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının sonuna kadar Allah ona vahyetti, öğrendi Allah'ın ona öğrettiğini öğretti. Bizim de öyle olmamız gerekir. Hayatımızın sonuna kadar öğreneceğiz. Allah'ın vahyini öğreneceğiz. Rabbimizin bütün hem afakta hem enfuste hem dışarıda hem işimizdeki ayetlerini okuyacağız. Kendimizi ayet olarak okuyacağız. İmtihanları ayet olarak okuyacağız. Okuyup anlayacağız. Okudukça, anladıkça marifete sahibi olur. O marifetimiz, Rabbimizi bilmemiz, tanımamız aşka, muhabbete dönüşür. İnşallah böyle öğreneceğiz. Gerçek manada iman edenlerden, mümin olanlardan, İslam'ı yaşayanlardan, Allah'a teslim olanlardan olacağız inşallah. İnşallah. Efendim bir izleyenimiz Allah'ın selamı sizin ve sizin hürmetinizde size tabi olanların üzerine olsun. Aa. Yaz kurulan yerlerde genelde bütün sohbetler namazın nasıl kılındığı üzerine yapılıyor. Yaşlı hocalar yaz yerlerinde yaz yerlerindeki insanlara sohbet olarak namaz nasıl kılınır abdest nasıl alınır diye sohbetler veriyorlar. Verdikleri bilgi sadece taklikten ibaret kalıyor. Namazın asıl gereğini anlatmayıp bir de kesin hüküm verip namaz kılmayan cehenneme girer diyorlar. Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. İnsan hakikati bulamayınca o hakikatin yerine mutlaka bir şey koymalıdır. Yoksa hakta olduğunu söyleyemez. Ya hakta olduğuna dair kendini kandıramaz. Bir şey koyacak yerine. Bütün ibadetler araçtır. Neyin aracıdır? İmanı kazanmanın aracıdır. Yani Allah'a olan aşkı muhabbeti kazanmanın aracıdır. İman amaç, Allah'a abd olmak amaç, ibadet araçtır. İbadet bize imani kazandırır, abdiyeti kazandırır. Yani aşkı muhabbeti kazandırmak içindir. Yoksa böyle taklidi olarak, Evet, namazı kılacaksa Namaz kılmayan evet, cehenneme gider demek yanlış değil. İmani olmayanlar cehenneme gider. Namaz evet, imani kemale erdirmek içindir. Oruç imani kemale erdirmek içindir. Ama biri 50 sene boyunca namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama imanında bir değişiklik yoksa o da namaz kılmamıştır. Araçla amacı birbirinden ayırıp öyle anlatmak gerekir. Önce iman. Allah vahyini yaparken Mekke döneminde imana davet ediyor. İmana. Allah'a teslimiyete davet ediyor. Kulluğu anlatıyor. Hemen bütün emirler Mekke döneminden sonra gelmiştir. Namazla yaklaşık Hicretten önce son iki birçok sene olması gerekir. Yaklaşık olarak o dönemde farz kılınmış. Oruç zaten daha sonra farz kılınmış Mekke döneminde. Yani 13 seneden sonra, evet, bir bir 15. senede 16. senede evet, farz kılınmış. Önce Allah imani anlattı, iman. Böyle yerlerde de anlatılması gereken gene imandır. İman deyince hadi Allah'a iman edelim, inanalım demek değildir. İman aşktır, muhabbettir. Rabbimizi nasıl sevmemiz gerekir? Neden sevmemiz gerekir? Sevince ne olur, sevmeyince ne olur? Bunu anlatmak gerekir. Ne kadar sevmemiz gerekir? Rabbimizi sevmek etmez, bir de onun için sevmemiz gerekir. Eğer biri Rabbini sevdiyse, Rabbinin sevdiğini sever. Rabbi neyi emretmişse onu sever. Dolayısıyla sen onun, o senin ona namaz kıl demen gerekmiyor. O Rabbini sevdiği için Rabbinin huzuruna çıkmayı sever. Miraca çıkmayı sever. Rabbi ile konuşmayı sever. Kur'an oku demene de gerek yok. Evet, Rabbin bana ne söylemiş diye Kur'an'ı okumayı sever. Aynı şekilde Allah neyi emretmişse Rabbini sevdiği için onun emrini sever. Kul, kul olmayı sever. Yani her şey imanda büyütüyor. Amelde değil. İnşallah bunu da atlatacağız. Ama bir yerden başlamak gerekir. Bir yerden öğretmeye başlamak gerekir. Konuşanların değil. Asıl dinleyenlerin neyi dinlemek istediği önemlidir Konuşan konuşur. Ama Dinleyenler eğer hocaya deseler ki yani sürekli bize bunu anlatıyorsun bir de bize şunu anlat sana zahmet bir de bize imani anlatır mısın? desin. Söyleyince eğer yanlış anlattıysa dinleyen bunu söylemesi gerekir. O da başka yerde onu anlatmaz. O da öğrenmiş olur. O da öğret. Artık doğru anlatır. Evet. Efendim programda sona gelmişiz. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Evet. Allah bizi doğru anlayanlardan eylesin. Allah'ın ipine hep beraber sarılan kullarından eylesin. Amin. Bu hayattaki yaratılış gayesini anlayanlardan eylesin. Amin. Allah'a iman eden, Allah'a aşık olan kullarından eylesin. Allah'a abd olan kullarından eylesin. Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği kullarından eylesin. Abi. Asıl derdinin Allah'tan, Ya Rabbi senden şunu istiyorum, bunu istiyorum diyenlerden değil, Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun diyen kullarından eylesin inşallah. Abi. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, hayri, güzelliği, aşkının, muhabbetinin tecellisi, zatının, sıfatının tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun. Kardeşlerimizin üzerine olsun. Müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Bizi kardeş eylesin tefrika edenlerden eylemesin. Amin. Kin, nefret, düşmanlık dokumunu ekenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi hem dünyada hem ahirette mahcup eylemesin. Amin. Bizi huzurunda mahcup eylemesin. Amin. Rabbini abdolan, olan, Resulüne tabi olan kullarından eylesin. Amin. Emaneti taşıyan kullarından eylesin. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi ediyoruz. Hem çok teşekkür ederiz teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki programımızda buluşuruz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimiz emrettiğiniz efendim.